Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, borsa yoluyla para kazanmak dinen uygun mudur diye sormuş. Şimdi borsa yoluyla para kazanmanın tabii çeşitli şekilleri var. Hisse senedi sahibi olmak ve bunu borsa alıp satmak mesela. E, bugünkü normal borsayı düşündüğümüz zaman bildiğimiz gibi e, bugünkü anılım şirketlerde hisse senedi denilen belgeler aynı zamanda o şirketi ortaklığı ifade ediyor. Yani biz oradan o şirketten bir hisse aldığımız zaman onu senede bağlamış oluyor şirket. Biz senede alıyoruz. Borsada alım satımı e, yapılmış oluyor. Böyle olunca demek ki biz bir ortaklığın ortağıyız. O zaman ortaklık ne iş yapıyor? Buna bakmamız gerekiyor. Eğer şirket meşru işler yapıyorsa ona ortak olmak caizdir. Hisse senedini almak da caiz olur. Bir çeşit tapu belgesi gibi diyelim ona biz. Hani üç kişi, beş kişi ortak bir arsa aldık mesela. Bir kağıda yazdık bunları hisselerimizi. Beş kişi, beş dönüm yeri hisseli tapu olarak aldığımızı kabul edelim. Bizim orada 5'te bir hakkımız var. Filanca tapulu yerde 1 bölü 5 hakkı vardır diye e, elimize aldığımız tapu belgesi, aynen hisse senedi gibi hak ifade ediyor. Böyle bir arsaya ortak olmak caiz mi? Caiz. Ama biz gider bir şarap fabrikasına ortak olalım dersek, bu defa oraya destek vermiş, oranın ortağı olmuş ve bu üretime kat, katılmış oluyoruz. Dolayısıyla ticaretinin yapılması meşru olmayan bir işe biz ortak olunca tabi onun vebanini de üstlenmiş oluruz. Yani ana ölçü bu duruma göre hisse senetlerinin arka plandaki şirketin faaliyetlerine bakıyoruz. Eğer faaliyetleri meşru ise bizim aldığımız hisse, senedini, hisse senedi meşrudur, ortaklık ifade eder. Bunu biz e, elbette ihtiyacımız olunca satabiliriz de. Bugün aldık, 3 ay sonra ihtiyacımız oldu. Hisse senedini 100 liraya almıştık, 110 liraya sattık diyelim mesela veya 95 liraya düşmüş borsa değeri 95 liradan sattığımızı kabul edelim. Alımı da satımı da caiz olur. Yeter ki arka plandaki şirketin faaliyetleri İslami manada meşru olsun. Tabii bu arada borsa deyince altın borsası var, döviz borsası var. Şimdi altın borsasından hisse senedi alıp alım satımı yapılmaz. Ne yapılır? Altın alım satımı yapılır. Biz niye borsa yoluyla altın satıyoruz? Altın toptancılıkları, kuyumcular, sarraflar varken e, o biraz oyun için oluyor dikkat edilirse. Yani arka planda şirket yok. Bir altın alım satımı yapan şirket olsa ona ortaklık anlamında hissesine de olsa meşru iş yapan büyükçe bir e, sarraf dükkanına ya da sarraflar zincirine diyelim ortak olmak üzere hissesine de çıkarılsa o ayrı bir konu. Oranın ortağı oluruz. Verdiğimiz para kadar şirketin ortağı olarak hak, kardan hak elde ederiz. Bu bir şirkettir. Ama şu andaki borsa, altın borsası öyle değil. Ya nedir? Biz e, sistem üzerinden, kayıt üzerinden, bazen internet yoluyla efendim şu kadar e, altın aldım diyoruz. Gerçekten de altını Ucuz bulduğumuz için satın aldık, parasını ödedik tabi. Bir kilogram altın 100 bin lira diyelim mesela. Bize cazip geldi, 100-304 bin liraya bir kilogram altın satılırken 100 bin liraya düşmüş kilosu. Dolayısıyla biz bir kilogram altın alalım diye 100 bin lirayı borsa hesabına transfer ettiğimizi kabul edelim. Ve bize gerçekten bir kilogram altın intikal ediyorsa, bunu alıyorsak mesele yok. Gerçek alım olur yani. Satarken de biz yine bize ait olan bir kilogram altını borsa yoluyla satsak, 103 liraya çıktığı zaman 3000 lira karla fiilen devletsek tabi bunda bir sakınca olmaz. Fiilen altını peşin olarak almış ve daha sonra da satmış ve teslim etmiş oluruz. Yani bu anlamda gerçek bir alışveriş olduğu zaman mesele yok ama böyle değil de oyun anlamında. De kaldır sisteminde olduğu gibi %8 10 neyse 100 bin liralık 1 kilogram altın için 10 bin liralık teminatı Transfer ediyoruz Yedek yani daha doğrusu teminat olarak Ondan sonra oyuna başlıyoruz 103 liraya çıktığı zaman Bizim 10 bin lira olan diyelim Teminatımız 13 bin liraya çıkıyor Kazanmış oluyoruz 3000 lira yani Ondan sonra 14 bin liraya yükseldiğini Kabul edelim 3-5 gün sonra o 14 bin lira 4 bin lira kar bizim hanemize işleniyor. Tekrar geriye dönüş, indirim olursa altın fiyatlarında bu defa da kayıp başlıyor tabii ki. Yani 98 bin liraya düştüğünü kabul edelim altının kilosunun. Bu defa da tabii 2 bin lira zarar görünmeye başlıyor bizim teminat hesabımızda. Yani bu bir oyun olduğu belli. Yani gerçekten ne 100 bin lira verdik ne de satarken bu parayı aldık. Sadece Altın ucuzlayınca almış görünüyoruz. Pahalanınca satmış görünüyoruz. Teminat üzerinden bir kumar ve faiz karşımı oyun oynuyoruz. Yani şu andaki maalesef forex fart işlemleri dediğimiz kalderi sisteminde yapılan oyunlar kumar oyununa benzeyen bir oyundan ibaret. Gerçek alım satım değil. Yani burada fiilen gerçek alım satım amacıyla bir muamele yapıyorsak fiilen de peşin ödeme, peşin alma, teslim alma işlemleri oluyorsa caiz olur. Değilse döviz bürosunda bu geçerli. Yani döviz işlemleri malum peşin yapılmalıdır. Ee, biz diğer diyelim 2700 liraya 1000 dolar para alacaksak 2700 lirayı veririz, 1000 lira 1000 dolar alırız mesela peşin. Al günün vergülüm. Ver ee, döviz işlemlerinde. Vade girdiği anda faiz bildiğimiz gibi devreye giriyor fark olmasa bile nesiyer ribası denilen vadeye dayalı faizle meydana gelebiliyor. O yüzden taraflık ve döviz işlemlerinin peşin olması İslam'da asıldır. Bedelini verdik. Karşılığını hemen o mecliste almak suretiyle bir alışverişin yapılması gerekir. Fakat borsada çoğu zaman bu işlemler fiilen gerçekten de peşin almak amacıyla yapılmıyor. Hayali olarak idare yönelik bir takım oyunlar esasına dayanıyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, bir ürün satın aldık, anlaşmasını yaptık. Ödeme tarihi geldiğinde paramız yetmedi. Başka birisinden bu ürünleri sen al, ben de senden vadeli olarak ya da 6 ay sonra ödenmek üzere satın alayım diyebilir miyiz? Aylık oran mı konuşulmalı yoksa 100 lira ürün 120 liraya alınır mı demeliyiz diye bir soru sormuş. Şimdi e, tabi burada e, ürünü biz almak istiyoruz, paramız yok. Para ödeyemiyoruz. Karşı taraf illa para istiyor. Yani şöyle diyelim, biz bir daire illa almak istiyoruz. Bize lazım orası, kaçırmak da istemiyoruz. Fakat e, ümit ettiğimiz parayı temin edemeyince daireyi alamıyoruz. Fakat başka birisine siz diyorsunuz burayı peşin parayla alın. Ben vadeli olarak e, almayı taahhüt ediyorum. Dolayısıyla 200 bin liraya aldığınız bu daireyi e, ben 24 ay taksitle ödeyebilirim dediniz. Siz buna karınızı ekleyin. E, bana devredin dediniz mesela. Sipariş üzerine bir bakıma mal alma söz konusu. Buna murabaha diyoruz malum. Kısaca parası olan bir kişi 200 bin liraya bu daireyi satın alıyor gerçekten tapuyla kendi üzerine. Ondan sonra size 24 ay taksit edilme, taksitle ödenmek üzere 220 bin liraya diyelim veya 225 bin liraya devrediyor mesela. 24 ay taksitlere bölünüyor. Böyle bir muamele düşünelim. Şimdi burayı tabi 200 bin lira veren sahibi olur bildiğimiz gibi. Ondan sonra üzerine 25 bin lira kar ekliyor. Bunu önceden konuşmak sonucu değiştirmez. Yani ben söz veriyorum ya da vaatte bulunuyorum. Satın alma vaadi de malum geçerlidir. Söz verme yani. E, sa satış vaadi de İslam'da caizdir. Bir kimse satmayı da vaat edebilir. Bir müşterinin talebi üzerine. Veya satın almaya vaat söz de verebilir. Bunlar mümkün olan sözler. Ama tabii akit olduğu zaman konu sonuçlanır. Yani hulâsa siz burayı ben 100, 225 bin liraya 24 ay taksitle almayı e, taahhüt ediyorum, söz veriyorum diyorsunuz. E, kısaca sermayesi olan kişi size güvenerek bir bakıma 200 bin liraya daire alıyor ve size 225 bin liraya satıyor. 24, 24 ay taksite bağlanıyor. Şimdi dikkat ediniz iki tane alışveriş muamele var. Satın aldınız 200 bin liraya 24 bin liraya sattınız. Satabilir mis, satarsınız. Bugün hemen aldık, hemen satabiliriz, satabiliriz. Hiç bekletmeden bir malı sipariş üzerine alırız, hemen müşteriye devredebiliriz. Bazen hatta e, doğrudan dönem doğru müşterinin adresine işte menkul olan mallardan e, sipariş veren müşteriye onun adresine göndermek suretiyle de alışveriş caizdir. İstanbul'dan 100 bin liralık malı peşin parayla alırız toptancıdan. Yüzde 20 üzerine karını ekleyerek filanca yerdeki perakendici diyelim bir markete, süpermarkete bunu satış yapacağız. %20 üzerine kar ekledik. 120 bin liraya onun adresine, deposuna gönderdiğimizi kabul edelim. Sipariş üzerine peşin parayla malı aldık. Tabii ki diyelim 12 ay taksitle ödenmek üzere veya 6 ay vadeli olmak üzere 120 bin liraya bu malı filanca süpermarketin adresine gönderdik. Caizdir. Alan belli, satan belli. Üzerine e, eklenen kar ortada, vade farkı olarak e, aylar e, sürelerde konuşulmuş. Böyle bir alışveriş sahih ve caizdir. O yüzden kısaca bu şekil e, parasını ödeyemediğimiz için alamadığı, alamadığımız bir malı sermayesi olan birisi peşin parayı ödeyip, ödeyip alsa, biz ondan vadeli olarak devir alsak iki tane muamere olduğu sürece bunun adı murabaha olur ve caiz olur. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor abdestini tutamayan bir kimse, alır abdest alır almaz idrar akıntısı gelse böyle bir kimse namaz kılmak için ne yapmalıdır diyor. Yani özür abdesti denen bir şeyi uygulamanın olurluğu nedir diye sormuş. Şimdi bildiğimiz gibi İslam'da sahibi özür diye bir konu var. Özür sahibi olan kişi iki namaz arasında namaz kılacak kadar vakit bulamayacak derecede özür hali devam ediyorsa ondan sonraki namaz aralığında en az bir defa tekrarlanıyorsa, bu kişi özür sahibi sayılıyor fıkıh dilinde. Ve artık e, o kişi her namaz vakti girdikçe abdest alıyor, e, o özür sebebiyle abdesti bozulmuyor. Başka bir sebeple tuvalete gitmediği sürece diyelim, başka bir sebeple abdesti bozulmadıysa, Özüre dayalı olan e, o problem, sağlık problemi sebebiyle abdesti bozulmuyor. Buna özür sahibi diyoruz. Ve dolayısıyla bir önceki abdesti, sonraki namaz vakti girince sona ermiş kabul ediliyor. Ve yeniden abdest alması gerekiyor. Her namaz için aldığı abdestle kısaca namazını, e, namazını kılmaya devam ediyor. Ve aradaki özürünün zuhur etmesi, ortaya çıkması abdestini etkilemiyor. Bazen şöyle de olabilir. Mesela böyle bir kimse diyelim namaz vaktine 20 dakika varken abdest aldı. Erken aldı abdestini yani. Ee, ve bundan sonra da özür meydana gelmedi. Yani rezanlar okuncaya, namaz kılıncaya kadar herhangi bir idrar akıntısı meydana gelmediyse abdestinin biraz erkence alınmasının bir sakıncası aslında yok. Ee, na namaz vakti girince eğer o özür hali ortada yoksa böyle bir abdestle e namazını, o namazını kılar ve daha sonra bir sonraki namaz vaktine kadar da bu abdesti devam edebilir. Yani bu kısaca illa ezan okunduğu anda abdest alınır anlamına gelmiyor bu duruma göre. Eğer özrü geçici olarak kesilmiş durumdaysa abdestini erkence dalı alabilir hazırlık anlamında işte cuma namazına giderken erken abdest, abdest alması gerekir mesela veya kabe Muazzama'ya gidecek hac veya umre sırasında 15-20 dakika yarım saat öncesinden abdest alması oraya yetişmesi gitmesi gerekiyor Kabe'ye gidince tabi orada abdest alması çok zor işte o arada eğer özür hali dediğimiz hal meydana gelmiyorsa aldığı abdest abdest geçerliğini korur. Başka sebeple bozulmadıysa zaten özür de ortaya çıkmayınca abdest etkilenmez ve namazını normal bir abdeste kılmış sayılır. Yani buna benzer kolaylıklar özür sahibinde söz konusu. Bir de bununla ilgili cebire diye bir hüküm var. Bu sargı bezi diyebileceğimiz. Şimdi sargı bezi konusunda doğrudan doğruya aslında akıntıya meydan vermeyecek şekilde mesela yaranın üzerine sargı sarılır. Veya bir trafik kazasında kol veya bacak kırılmalarında alçıya alınır. İşte 3 hafta alçı devam edecek der doktor. Şimdi 3 hafta süreyle tabii ki ayağınız alçıdaysa abdeste bile yıkayamıyorsunuz. Boy abdesti gereken durum varsa yine yıkayamıyorsunuz. Üzerini mesh Bu da zarar verecekse, mikrop kapma terkesi varsa üzerine mesh de terk ediliyor. Sargı bezi konularında bu da bir kolaylık. Yani kısaca sargıyı açıp da altını yıkayalım veya sargı sarılmadan önce yıkayalım, abdesti bulunalım diye bir şart da yok aslında. Çünkü ne zaman bu kaza başımıza gelecek cünüp haldeyken mi, normal zamanda mı bunun bilme imkanı yok önceden. O yüzden e, böyle bir kırık çıkık durumunda veya yaranın efendim yaralanmanın meydana gelmesi durumunda efendim ben kalkayım bir abdest alayım bu yara üzeri yıkansın, yıkanmış olarak sargı bezini sarayım deme mecburiyeti de yok. Hal üzere ilk fırsatta tedavi amacıyla bunlar yapılıyor. Tedbirler alınıyor. E, abdest olun olmayalım fark etmiyor yani. Ondan sonraki e, abdestlerde üzerine mes etmek suretiyle o sargı bezini hiç sökmeden 3 gün, 5 gün, 10 gün bazen 20 gün üzerine mes etmek yoluyla e, sargı bezini çıkarmadan abdesti sayılıyoruz. Bu da İslam'ı getirdiği bir kolaylık. Bu sahibi özür de değil aslında. Mesela namaz vakti girince... Ee, bu sargı bezi olanların abdest tazelemesi gerekmiyor malum. Yani sargı bezi sebebiyle abdest bozulmaz. Üç hafta duracaksa sargı bezi normal abdest hallerimiz devam eder. Normal bir abdeste iki namaz kılarız, üç namaz kılabiliriz. Mesela tuvalete gitmediğimiz sürece abdestimiz bozulmaz diyelim. Ee, sargı beziyle kısaca öbür özür halleri arasında böyle bir fark var. Öbür özür halinde dışarıya çıkan e, vücuttan gerçekten abdesti bozan bir durum hasıl olduğu için e, ve bunu önlemeye gücümüz de yetmediği için e, ancak namaz vakti girince aldığımız abdestle ibadete devam ediyoruz. Özür hali akıntı devam etse bile, namaz içinde bile devam etse abdeste artık zarar gelmiyor bezi dışındaki olaylarda. İşte arasında ince bir fark e, söz konusu. Mesela başka bir kardeşimiz, hocam abdest alıp tutamayıp bozulan tutamayıp abdesti bozulan biri naması nasıl kılacak? İşte biraz önce söylediğimiz şekilde namaz vakti girince abdestini alır, bu abdeste namazını kılar. Namaz içinde bile olsa, o özür hali zuhur etse abdeste namazı etkilenmez diyoruz özür sahibi olanlar için. Başka bir kardeşimiz, İslam'da salavat ve tesbihatların yeri nedir? Bunları bir defa süreyi bırakmak mı gerekiyor? Yoksa bir Müslüman uzun vakitler salavat ve zikir getirmekle meşgul olabilir mi diye sormuş. Şimdi salavatı şerife bildiğimiz gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan bir dua anlamına geliyor. Aline ve eshabına yine. İbrahim aleyhisselama ve diğer peygamberlere olan salavat da benzer şey, şekilde duaya dua kapsamına giriyor. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de ne sabrın inna Allah ve melaikete Yusalluunu alel nebiyi ya elüdemus salluu aleyhi ve sellemi teslimen ayetinde e, şöyle buyurulmuş: İnna Allah ve melaiketehu. Şüphesiz Allah ve melekleri e, Yusalluunu alel o peygambere, nebiye salat ederler. Yani Allah onunla, onunla ilgili dua'yı kabul eder, melekler onunla ilgili dua ederler. Yerlilerden amin, sallu aleyhi ey iman edenler siz de salavat getiriniz, sallu aleyhi o peygamberi, mesellemü teslimen ve ona tam bir selam verin, salatu selam getirin şeklinde emir sigasıyla müminlere de emredilmiş. Hatta iman edenler ey buyurularak erkek ve kadın İslam ümmetine hitap edilmiş, o peygamberi, siz de salat edin, dua edin yani ve ona selam verin. Onun esenliğini, selamette olmasını dileyin şeklinde ümmetten, İslam ümmetten bu istenmiş. Şimdi bu duruma göre tabi Peygamber Efendimiz'e e, sahabiler sormuş, Ya Resulallah demişler e, Biz selamın ne olduğunu biliyoruz. Yani Esselamu Aleyküm Esselamu Aleyhi Ya Resulallah gibi Peygamber'e selam verme, selamlaşmanın içinde bildiğimiz gibi. Selamlaşmanın hükmü belli yani uygulama şekli. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yine "Eslemdena ve'dâ huyyetun bi tekiyetin fehayyü bi ahsene minha evrudduha" ayet-i kerimesinde "Vedâ huyyetun bi Siz bir selamla selamlandığınız zaman yani size selam verilirse fehayyü bi ahsene minha ebrudduha. O selamı daha güzeliyle alın veya aynısıyla iade edin. Yani ve aleykümselam ve rahmetullah diyerek ilavele cevap vermek selama. Veya sadece Selamu aleyküm diyene ve Aleyküm selam şeklinde tek kelimele cevap vermek. Kur'an Kerim'de her ikisine de e, müsaade edilmiş yani isteyen bunu daha güzeliyle alır ilave yaparak dileyen aynı kelimeyle cevap verebilir kısa yoldan İkisi de caiz ve e, uygulama için yeterli görülmüş. Şimdi Dolayısıyla e, selam'ın e, durumunu biliyoruz demişler peygamberimize Her gün selamlaştığımız konu belli. Salat, selavat nasıl olacak? Nasıl size salat getireceğiz? Deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o zaman salli barik dualarını eshab-ı öğretmiş. Allah'ımız salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammedin kema salli ala İbrahim'e ve ala al İbrahim'e inni kehamidun mecid ve barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammedin kema barik teala İbrahim'e ve ala al İbrahim'e inni kehamidun mecid diye her namazın son e, oturuşlarında okuduğumuz bütün namazlarda. E, nafile namazlarda, teravih namazlarında her iki rekattan sonra e, gayrimekret sünnetlerde okuduğumuz salli barik dualarını Allah Resulü onun üzerine öğretmiş. Yani siz e, Allah'ıma ve seyyidina Muhammed ve Allah'ıma ve Muhammed derseniz bana selavat getirmiş olursunuz. E, selam aleyhi derseniz selam vermiş olursunuz. Şeklinde Allah Resulü'nün e, bildirdiği selavat şekli var. Şimdi bunu e, tabii ne kadar, nerelerde söyleyeceğiz? İşte bütün namazlara mont edilmiş dikkat edilse. Yani günde hesapladığımız zaman bütün kıldığımız namazların son oturuşlarında sal okuyoruz bakın peygamberin salatu selam getiriyoruz. Emre uyuyoruz yani. Ondan sonra e, e, ikindi ve yatsı namazda ilk sünnetlerinde gayrimeliket sünnet olduğu için Orada da okuyoruz salibarikleri bildiğimiz gibi. iki rekat kılıyoruz, ikilerinin ilk sünnetinde mesela, yatsı ilk sünnetinde. Dolayısıyla ondan sonra tahiyyat okuyoruz, salibarikleri de okuyoruz. Çünkü gayrimelkez sünnetler ikişer, ikişer ikişer ilerlediği kabul ediliyor. Teravih namazları da öyle mesela. iki rekat kılıyoruz, namazı bitecek gibi tahiyyatı salibarikleri okuyoruz, selam da verebiliriz, ayağa kalkıp devam ederiz veya selam vermeden selam verme gel noktasına gelince Allahu Ekber deyerek ayağa kalkarız, iki rekat daha kılarız. Yine selam vermeden iki daha, iki daha, yirmi rekatı hiç selam vermeden kılma imkanı da oluyor bildiğimiz gibi teravih namazında. Ama her iki rekatta selam da verilebiliyor. O yüzden her iki rekatlardan sonra salibarik duaları da e, okunmak yoluyla devam ediliyor. Sarı kısaca günde bu duruma göre e, düzenli şekilde tekrar ediliyor. Yani sabah namazında sünnetin sonunda, farz nam farzın, iki rekat farzın sonunda sal okuduk. Öğlen namazında ilk sünnetin en sonunda sal-ı okuduk. Farzın sonunda okuduk. E, i̇ki rekatlık sünnetin sonunda okuduk bakınız. Yani dört defa sabah namazında, şey, daha doğrusu sal barik olarak tabii ikişer tane kabul edersek, e, iki, e, iki defa sabah namazında var. Ondan sonra öğlen namazında üç defa var. İlk sünnetin, farzın ve son sünnetin sonlarında salibarik okuyoruz. İkinli namazında hem iki rekattan sonra okuyoruz hem e, sünnetin sonunda okuyoruz, sünnet kıldıysak. Farzın sonunda yine okuyoruz salibarikleri. Akşam namazından sonra yine salibarikler var. Akşam namazın son sünnetinden sonra salibarikler var. E, Yatsı namazın ilk sünnetinde hem iki rekattan sonra var hem dört rekattan sonra salibarik duaları var. Yas namazın farzdan sonra var. Son iki rekattan sonra salibarikler var. Ve vitir namazın sonunda da, son oturuşta yine salibarikler var bildiğimiz gibi. Yani bu duruma göre sabahtan akşama kadar biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işte sallallahu aleyhi ve sellem diyor bakınız, diyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyince selat getirdik ve selam da verdik. Bu cümlenin içinde her ikisi de var. Bir de bunu namazlarla tekrar ediyoruz. İşte kendiliğinden Kur'an-ı Kerim'deki bu emre Peygamber Efendimizin tavsiyesine otomatik olarak diyelim biz farkında olalım olmayalım günlük hayattaki namazlarımızda veya onun ismi anıldığı zaman salavat-ı şerife getirmelerimizde uymaya devam ediyoruz. Bunlar yeterli. Hatta bazı İslam alimleri demişler bir kimse ömründe bir defa Allah salli ala seyine ve Muhammed dese bir cümlecik olarak bunu söylese Kur'an-ı Kerim'deki emir sigasındaki e, emre uymuş sayılır. Yani onun farz olan kısmını yerine getirmiş olur. Ondan sonraki ilaveler sünnet veya müstahap olarak devam eder demişler. Yani bir defacık söylemek ömrü ömür boyunca farz için yeterlidir denmiş. Yani illa şu vakitlerde bu vakitlerde yani namazların vakitleri var malum belli vakitlerde kılınıyor. Salavat-ı şerifi de şu vakitlerde getirilir anlamında günlük olarak, haftalık, aylık, yıllık olarak bir sayısı yok. Ömründe bir defa bile getirmesi faz için yeterli olur. Ondan sonrakiler de sünnet veya müstahap olarak devam eder diye değerlendirilmiş. Yani bu görüşte olan İslam alimleri de var. Hulâse demek ki bu konu zaten namazın içinde kendiliğinden hallediliyor. Biz farkında olsak da olmasak da Allah'ın Resulüne salavat-ı şerifeyi namazların içinde getiriyoruz. Tesbihlerin durumuna gelince, şimdi tesbihler bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de tabi tesbihten bahseden ayet kelimeler bir hayli var. Tesbihin öneminden tabi anlamı çok derin tesbih kelimesinin. Şimdi namazlardan sonra çektiğimiz bir de 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allah Akber diyerek çektiğimiz tesbih var. Yani tesbih kelimesi deyince daha çok subhanallah kısmı anlaşılır ama biz tesbih deyince namazdan sonraki otuz defa üç lafzı tekrarlamayı anlarız genelde. Şimdi bunun başlangıcıyla ilgili Allah Resulü'nün döneminde şöyle bir hadisi anlatılır. Sadece Medine döneminde tabi daha önceden düzenli tesbih çekmek yok namazlardan sonra. İlk defa sahabilerden, 2 üç tanesi fakirciymiş. Zekat veremiyorlar. Fakir fukara tasadık edemiyorlar. Üzülüyorlarmış yani. hayr yapamıyoruz. Hazreti Osmanlılar, Ebu Bekirler, Ömerler ve diğer birçok sahabiler, varlıklıca sahabiler gazvelerde yardım ediyorlar. Zekatlarını veriyorlar. Fakir fukara'yı tasadık ediyorlar. Ve ecir kazanıyorlar. Birçok zekatle ilgili Kur'an-ı Kerim'de emirler var. Ama biz bunu fakir olduğumuz için yapamıyoruz. Eksik kalıyor amellerimiz. Dolayısıyla bu varlıklı olan sahabiler yarın kıyamet gününde bizi öne geçecek. Acaba bunun yerine bizim yapacağımız bir amel var mı diye sormuşlar peygamberimize. Onun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Eğer siz namazdan sonra, daha sonra ayet-i bunu eklenmiş, ayet-i kürsi okuyarak 30 defa subhanallah, 30 defa elhamdülillah, 30 defa Allah'a ekber derseniz bunlar 99 olur. Yüzüncüde de, de la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülk ve'l hamd ve huve alayk'il celil kadir derseniz yüz olur ve e, o gün sizden daha ezili bir amel yapan bulunmaz. Günahlarınız demin denizlerin köpükleri kadar çok olsa bile mağfiret olunur buyurmuş. Bu iki üç sahabe bunu işitenler hemen namazdan sonra parmak sayısıyla tesbih çekmeye başlamışlar. 3-5 gün geçmeden onların namazlardan sonra kenara çekilip bu şekilde tesbihleri, tekrarlamaları dikkati çekmiş diğer sahabiler tarafından ve kendini sormuşlar. Demişler siz ne yapıyorsunuz? Bir şeyler mırıldanıyorsunuz namazdan sonra. Peygamberimiz ise yeni bir dua mı öğretti? Evet demişler. Allah'ın Resulü böyle böyle buyurdu. Bizim fakir olduğumuz için yapamadığımız tasadıkların sevabı kadar sevap kazanabileceğimizi Allah Resulü buyurdu. E bu zor değil demiş. Bunu öğrenen sahabiler birkaç gün geçmeden kendiliğinden tesbih çekmeye başlamışlar namazdan arkasından. Parmak sayısıyla. Tabi bunu yaygınlaştığını gören bu ilk soruyu soran sahabiler peygamberimize tekrar gelmişler. Ya inşallah. Herkes tesbih çekmeye başladı kendiliğinden. Varlıklı mı de hem hasenat yapıyorlar, zekat veriyorlar hem de tesbih çekiyorlar. İki taraflı sevap kazanacaklar. Yine denge bozuldu. Bize yeni bir amel, ecir kazanacağımız yeni bir amel söyler misiniz? Yok demiş Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer onlar zekatını verirler, fakir fıkara, tasadduk ederler, bir de tesbih çekerlerse Cenab-ı onlara ikramıdır buyurmuş. Ve dolayısıyla tesbih konusunu hal üzere bırakmış. Kendiliğinden bu teşvik üzerine namazlardan sonraki bu tesbih devam ede gelmiş. 33'er defa. Tabi bu arada tesbih lafzını azıcık düşündüğümüz zaman Subhanallah Üsebbihu Subhanallah cümlesinin kısaltılmış şeklidir. Yani e Ey Allah'ım seni bütün 90 sıfatlardan tenzih ederim. seni hiçbir eksiğin, kusurun, noksanlığın yoktur manasında bir cümleyi tekrar ediyoruz. Otuz defa. Her namazın arkasında da bu devam ediyor mesela. Ettiği zaman bir bilinç, şuur meydana geliyor. Allah en yüce olan varlıktır. Hiçbir eksiği kusuru yoktur. Bütün 90 sıfatlardan münezzehtir. Anlamında bir cümle müminlerde bir bilinç meydana getiriyor. Allah'ın yüceliği her şeyden münezzeh olduğu konusunda. Elhamdülillah diyoruz. Allah'a hamd olsun. Ya Rabbi sen her türlü övgüye layıksın. Sana hamd ederim diye bir cümle tekrar ediyoruz. Allahu Ekber deyince de Ya Rabbi her şeyden yüce olan sensin. Senden daha yüce olanı yoktur anlamında. Bunu bir tekrarlamış oluyoruz. Şimdi dolayısıyla böyle bir tesbih Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman çeşitli ayet kelimelerde kerimelerde insanı da aşan bir tarafı var. Mesela Nesli Adülillah Sebbaha ve ma fil ardı Yusebbihu lehu ma fissemâvati vel ardı gibi ayet kelimelerde. kerimelerde Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih etmektedir buyruluyor. Göklerde ve yerde, yerlerde ne varsa. Başka bir ayette men ifadesi. kimler varsa diye. Belki melekleri falan da içine alacak şekilde. Fakat mafis semavati ve mafil ardı buyrulunca yerlerde ve göklerde ne varsa, canlı cansız. Ma, ismi mevsul olarak şey, şeyler anlamına geliyor. Cansız eşyayı, varlıkları da kapsıyor. Dünyada ve gölklerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. Başka bir ayet-i de bu konu daha da netleşiyor. Lesa'd billah ve min şey'in illâ bihamdihi. Hiçbir şey nesne yani yoktur ki Allah'ı hamd ederek öğrek tesbih etmiş olmasın. Hiçbir nesne deyince taş, toprak, kiremit, tuğla, efendim demir, çimento vesaire bütün cansız varlıklar dediğimiz ya da camit varlıklar dediğimiz varlıklar da kapsama giriyor. Ayet-i kerime çok açık. وَاِمْ şeyin شَيْءٍ bir بِحَمْدِهِ Hiçbir şey, hiçbir nesne maddi varlık yoktur ki Allah'ı hal diliyle tesbih etmiş olmasın. Şimdi o zaman durum biraz daha genişledi. Şuur sahibi olan insanın düşünerek Allah'a tefekkür etmesi, tesbih etmesi yanında bir taşın toprağın Allah'a zikretmesini anlama gelir. Şimdi bunun üzerine düşündüğümüz zaman İbnü'l-Arabi bu ayet üzerine düşününce demiş şu üzerine basıp geçtiğim taşın içinde bu ayet-i kerimeye göre bir hareketin olması lazım demiş. Tesbih hareketi bir eylemi gerektirir. Tesbih edebilmesi için demiş taşın içinde bir hareketin olması lazım. Bunu görür gibiyim ama bugün ispat edemiyorum demiş i̇bn Arabi Hazretleri. Şimdi günümüze geliyoruz. Kimya bilimi bunu halletti. Bir taşın toprağın içinde maddenin en küçük zerresi atom dediğimiz zerresi. Ortada bir çekirdek. Onun etrafında elektriksel elektron dediğimiz elektriksel parçalar. En az birden başlayan uranyum madeninde 92'ye kadar çıkan sayıda. Elektriksel parçalar saniyede 300 bin kilometre hızla çekirdeğin etrafında bu taşın, toprağın, madenin, demirin, çimento'nun içinde korkunç bir hareket deniz sürdürüyor. Birbirine sürtmeden, çarpmadan hepsi kendi yörüngesinde hareket ederek kış yaz yaratıldığından beri bu hareketi sürdürüyor. Şimdi müthiş bir şey bakıyorsun ortalık kaynıyor. Dağlar, taşlar camini, mescidin duvarları içindeki çimentosu, demiri, metali efendim neler varsa bakıyorsunuz onların en küçük zerresi olan atom e, zerresi çekirdeğin etrafındaki bu hareket durmadan devam ediyor. İmvatip Lisesi'nde kimya hocamız bunu anlatınca tahtaya şeklinde çizmişti e, atom e, hareketinin Çekirdeğin etrafındaki elektronların hareketini falan anlatırken Ben dalmış gitmişim hocam dedim bunlar Bütün bu hareketi sürdürürken bir enerjiye ihtiyaç duymuyor mu? Bir taşın içinde milyarlarca atom zerreleri etrafında elektriksel parçalar Korkunç bir hareket var Ve bunlar birbirine çarpmadan sürtmeden Enerji kaybına uğramadan Dışarıdan hiçbir enerji takviyesi de olmadan bunu sürdürüp gidiyorlar. Niye bu taşın içindeki enerji azalmıyor? Niye bir gün durmuyor? Niye bunlar birbirine çarpmıyor falan diye sordum. Dışarıdan bir enerji takviyesi var mı? Yok. Bilinen yok dedi. Peki enerjide zayıflama var mı? Yok. Zayıflasa giderek elektronlar yavaşlığı yavaşlığı bir gün durur. Taşın içi karışık hale gelir. Taş erir gider belki yok olur mesela duman gibi silinir gider. Elektronlar e, durma noktasına gelir. Yok böyle bir şey kendiliğinden. Ancak dış müdahaleyle işte e, zincirleme reaksiyon denilen yolla işte utan, uranyum madenindeki bu 92 tane elektronu durdurma kalkalı birbirine sürtme yoluyla enerjiye çevirme sonucunda nükleer enerji meydana geliyor bildiğimiz gibi ve bu çok yüksek bir enerji olduğu için de ülkelere avantajlar sağlıyor. Herkes bu uranyum madeni, nükleer enerjinin peşinde koşuyor birçok ülkeler ve bu teknolojiden istifade ediyor. Ve bu arada nükleer silah denilen bir silahı icat etmek yoluyla da bir şehir ve kasabayı kökten yok edecek derecede silahlar da söz konusu olabiliyor. Yahulasa yani biraz düşündüğümüz zaman demek ki bu maddenin içinde korkunç bir hareket, bir sistem kurulmuş Yüce Allah tarafından. Ee, o madde ona e, adapte olmuş, sistem kurulmuş. E, kış, yaz yüzlerce, binlerce yıldan beri kimse frene basamıyor. Hâl üzere bunlar varlığını sürdürüyor. Şimdi bu hareketin adına tesbih demiş Kur'an-ı Kerim. İlginçtir. Allah'ın koyduğu düzene uymak aslında. Uyum sağlamak. İtaat üzere olmak. Bu yüzden yine i̇bn Arabi varlıkları sıralarken Allah'a en fazla itaat üzere olan varlıklar hangileridir diye sıralama yaparken e, en itaat üzere olan varlıklar, başta demi camit varlıklar, benim kanaatime göre demiş. Bütün taş, toprak, dağlar demiş, kayalar, madenler Yüce Allah'a tam itaat üzere demiş, hareketlerini sürdürüyor. Misyen diye bir şey yok. Eğer erozyon sonucu falan, dağın üzeri, yamaçlarındaki bir taş altta oyulduğu için rahatsız edilmiyor, aşağıya düşürülmüyorsa konduğu yerde yüzyıllarca hal üzere, itaat üzere durup gidiyor demiş i̇bn Arabi. İkinci sırada e, dolayısıyla gaflet anlamında, bitkiler aleminde de demiş, topraktan e, gıda alması lazım, su alması gerekiyor, güneşten e, yine renk alacak, ışık alacak bir takım bitkiler ve dolayısıyla onun bir gaflet hali var demiş, dışa muhtaç olduğu şeyler var, dış enerji ihtiyaç var yani. Bir ağaç topraktan su alacak, gıda alacak, güneşten alacağını alacak, renkleri alacak, ışık alacak vesaire. O sayede varlığını sürdürüyor ve bitki büyümeye devam ediyor. Bu demiş dışa bağımlılık tarafı var ama taşta toprakta bu yok demiş. Dışa bağımlılık yok. Kendi iç sisteminde tam itaat üzere dış bir şeye muhtaç olmadan, gıdaya, enerjiye, takviye ihtiyaç olmadan... Kendi kendi ayakta duran varlıklar demiş. Camit varlıklar. Bitki öyle değil. Hayvanlar alemine gelince demiş onların da gıda ihtiyacı sebebiyle birbirine saldırması, parçalaması gibi yollarla bunlar da bir gaflet hali demiş ee, söz konusu oluyor. Onların da dışa bağımlı yemeye, içmeye, havaya bir takım şeylere ihtiyaçları var. İnsan biraz daha gaflet bakımından birbirine karşı mücadelerle dolu olan bir varlık. Bu konuda demiş, kanaatıma göre en itaat üzere olan varlıklar cansız, camit varlıklar diye bir değerlendirme yapmış. Bu aslında kendi dönemine göre yaptığı bir değerlendirme ama günümüzün laboratuvar araştırmalarında düşündüğümüz zaman gerçekten camit varlıkların bu korkunç hareketi çok derinlerindeki hemen bakıldığında görünmeyen bu hareketi tesbih olarak nitelendirilmesi anlamlı. Hatta bazı sahabiler Allah Resulü diyorlar, bazı çakıl taşlarını e, avucuna aldığı zaman bunların tesbihini uğultu halinde biz işitirdik diyor. Uğultu halinde Allah Resulü'nün avucuna aldığı taşların tesbih sesini adeta biz işitirdik diyen sabiler var. Yine Allah'ın Resulü s.a.v. bir gün e, Medine-i dışında bir bahçenin kenarında bulunduğu sırada ee, dışarıdan gelen bir kabile mensubu peygamberimizi tanımış. Ya Muhammed demiş senin peygamber olduğunu söyleniyor. Ee, ben de inanmak isterim ama demiş bir şeyin olması lazım demiş. Senin Yüce Allah'la irtibatı varsa demiş. O Yüce Kudret sahibiyle. Bunu bellieden bana bir şey göstermen gerekir demiş. Allah'ın Resulü yani ben size ne, ne diyebilirim demiş. Yani şu anda evet Yüce Allah'ın ben peygamberiyim demiş. O anda karşıda bir e, diken ağacı diye ifade ediliyor. Çok büyük ağaç da değil. Yani insan boyunda falan bir e, ağaç varmış. Allah'ın Resulü ona işaret etmiş. Gel buraya doğru anlamında. Toprağa yara yara bu ağaç Allah'ın Resulü huzuruna kadar gelmiş, eğilmiş. Ve Allah'ın Resulü şimdi yerine gidebilirsin demiş. Mesela şimdi bunu zaten daha sonra anlatıyor tabii ki. İlgili kaynaklara intikal etmiş. Allah Resulü'nün tabii bir mucizesi bu, olağanüstü hal. Ama o ağacın itaat etmesi, toprağa yararak peygamberimizin huzuruna kadar gelmesi tabii olağanüstü bir hal var ayrıca. Yani buna benzer hulasa e, madde üzerinde, e, canlı cansız varlıklar, bitkiler alemi üzerinde bir takım Cenab-ı Hakk'ın tecellileri görülüyor. Bunlar mucize olarak görülmüş. Biz de i̇şte bilimsel yollarla günümüzde söylediğimiz gibi laboratuvar deneylerinde bu camit varlıklar dediğimiz taşlı toprağı incelemek bunların atom zerrelerini özellikle ortaya koymak suretiyle insanlar bunu fark etmiş. İşte burada önemli olan arka plandaki o yüce kudreti bizim fark etmemiz ve görebilmemiz. Hedef de zaten bu oluyor. Bu yüzden tesbih deyince işte bunlar genelde dizayn edilmiş, düzene sokulmuş yani. Günlük ne kadar tesbih çekilecekse Bunların miktarları belirlenmiş, standartize edilmiş ve mümin muhtaat olarak bunları yerine getirince tesbihle alakalı görevini yapmış olur anlamında bu genelleştirilmiş. Ümmet bunu elhamdülillah yapmaya devam ediyor. Bunun dışında ben ilave tesbihat yapayım, ilave dualar yapayım. Mesela ne böyle, Ya lüzâ müzkürullâha dikân-ı kethîrâ buyurulmuş. Ey Allah'ı çok çok zikredin mesela. Çok zikredin Allah'ın ismini. Buyrulmuş. Ne kadar zikredeceğiz? Tabi ayet-i de ölçü miktar zikredilmemiş. yani Bu sebeple de Allahü Teala'yı en azından kalbimizde zikri daim denilen, sürekli olarak onu tefekkür ederek, güzelliğini idrak ederek gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerde hep Allah'ı düşünme yoluyla, tefekkür yoluyla yaptığımız işlerde hep onu dikkate alarak diyelim, onun emirlerini, yasaklarını dikkate alarak, onu yüce tanıyarak, Günlük hayatımızı düzene sokmamız, bir bakma Allah'a zikir oluyor. Mesela namaz için, ''Vele zikrullahi ekber'' buyrulur. E, o namaz, e, en büyük zikirdir mesela. Namaz, Allah'ı en büyük zikirdir. Bütün halinde namazın kendisi, bir zikir olarak mesela e, ifade buyurulmuş. Mesela yine cuma namazının farz olduğunu bildiren ayet-i kerimede Allah'ın zikrine koşunuz buyurulmuş. Zikir lafzını İslam alimleri müfessirler cuma namazı ve cuma hutbesi olarak tefsir etmişler. Yani cuma namazına ve cuma hutbesini dinlemeye koşunuz cuma günü anlamında. Oradaki zikir lafzına doğrudan doğruya namaz ve hutbeyi kapsayan bir anlam vermişler. Yani Allah'a zikir deyince sadece Allah, Allah, Allah elbette bu da zikir. Yüce Allah'ın ismini anmak, hatırda tutmak ama söylediğimiz gibi onun emirlerini yasaktan uymak, bütün halin namazı kılmak, onu hatırlamak oluyor. Oruç tutarken yine gün boyunca onun adına aç kalıyoruz. Yemeği içmeyi bırakıyoruz ve güncel bir ibadet olmak üzere sahurdan akşam akşam ezanları okununcaya kadar kendimizi bir takım şeylerden alıkoyarak, imsak ederek dolayısıyla doğrudan doğruya Allah'ın ibadetini yapmak, bütün halinde genel bir zikir yapmak üzere bir ay süre seferber, seferber oluyoruz mesela. Bu da ayrıca kendine göre bir zikir olmuş oluyor. Yani Allah'ı anma, hatırlama hangi ibadetler oluyorsa bunları aynı zamanda bir zikir vazifesi, hatırlama vazifesi de görüyor. Tabi bu arada muhakkak vakit anlamında ee, böyle bir zikri e, seher vaktinde diyelim tercih ederek yapmak gibi yani. En değerli vakitlerde bu tesbihi, duamızı, zikrimizi yapmak o, o vaktin önemi sebebiyle. Yani, Vel, -vel müstakfile bilezhar ayet-i kerimesinde e, Yüce Allah'ın metü sena ettiği Onlar seherlerde istiğfar ederler buyuruyor mesela. Seher vakitlerine istiğfar ederler. Burada zaman zikredilmiş. O yüzden seher vakti dendiği zaman da gecenin son altıda bir veya üçte bir diye mesela sabah imsak vaktine kadar, <gülüyor> sabah ezanlarına kadar diyelim e, gecenin son altıda biri veya son üçte 1'i kısmında yapılan dualara özel dikkat çekilmiş. Yine mesela -e Fetheccid bihnafilehtellek ayetinde Ey Habibim sana ait olmak üzere, nafile bir namaz olmak üzere teheccüd namazı kıl buyurulmuş. Teheccüd namazın vakti ne zamandır? gündüz kılamazsınız. Ben öğlen namazından sonra teheccüd namazı kılamazsınız. Onun vakti ne zaman? Seher vaktidir. Yani gecenin son üçte bir veya altıda bir diğer bir rivayette görüşe göre ayet-i kerimede bu vakitlere işaret edilmiş. Tülü seil diye ifade edilen. Dolayısıyla o sabah namazından önce diyelim ona biz başka bir ifadeyle. İmsak vaktinden işte 20 dakika, yarım saat, bir saat önceki dönem içinde yapılacak dualar ve kılınacak bir namaz. iki rekat en az kılınacak bir namaz teheccüd namazı adını alıyor. Ondan sonraki kılınan sabah namazın iki rekat sünneti oluyor mesela. İmsak vakti girdi diyelim, oruç tutma vakti. Ondan sonra teheccüd namazı kılamazsınız. Kıldığınız namazın adı nedir? Sabah namazın ilk sünnetidir. Bu da iki rekat olarak ifade edilmiş. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namaz vakti girince Sadece iki rekat namaz kılırmasını fazlatan e, ifade buyurmuş hadis-i şeriflerde. iki rekatta farz var malum. Tamamı dört rekat. İşte biz buna kaza namazı ihtiyacı olan diyelim, borcu olan, ilde ben namaz vakitlerinin önünde ve arkasında e, biriken kaza namazlarımı kılacağım diyen için, kaza namazı farz kuvvetinde olduğu için ilaveten kılabilir diyoruz. Ama hadis-i şeriflerde imsak vaktine kadar kılınan bitmeli, Teheccüd namazı, kaza kılacaksa kaza namazı, ee, ondan sonrasında 2 rekat sabah namazının sünneti ve 2 rekat da farz olmak üzere e, Allah'ın uygulamasında 4 rekat namaz kılınmış. Sabah vakti girince daha fazlası kılınmamış. Bunun örneği yok. Öncesinde tabii ki var 2 rekattan 12 rekata kadar Peygamber Efendimiz teheccüd namazı kıldığına dair rivayet söz konusu. Bir cuma günü eşref saat, duaların kabul edildiği saat gibi. Perşembe günleri. Yine mesela Allah'ın Resulü ben pazartesi ve perşembe günlerini oruçlu geçirmeyi tercih ederim buyuruyor. Mesela. Yani hafta içinde oruç tutacaksa pazartesi ve perşembe günlerini tercih ediyor. Ya birini ya ikisini birden mesela. Sebebini de açıklıyor gerekçesini. Çünkü o gün diyor pazartesi ve perşembe günleri yapılan haftalık ameller Cenab-ı arz olunur diyor topluca. Ve ben o gün amellerimin arz olunduğu sırada oruçlu olmayı severim diyor. Rabbim o gün benim amellerimi müşahede edince benim oruçlu olduğumu da görsün isterim diyor. Yani kısaca o günü oruçlu geçirmesinin hikmetin sebebini Allah Resulü açıklamış. Efendim burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.